Allah'a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini yoksula, yetime ve tutsava verirler. Onları doyururlar. 76 insan 8. Hadis 564. Ebu Hureyre Allah'ından razı olsun şöyle demiştir. Bir adam